Yani hiç de konuşulduğu gibi değil. Eskiye göre maşallah çok daha iyi gördüm. Allahü Teala sıhhat ve afiyetini eylesin. Amin. Himmetini bize sahiban eylesin. Amin. Asıl mevzu bu değil ama söylemekte de yani yarar vardır. İmam-ı Rabbani kattesallahu sırrı samadani 40-41 yaşlarındayken humma çok ateşli bir sıtma hastalığına maruz kalmıştı.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 İyi bir bunu sıkacağız, edeceğiz, yatıracağız, kaldıracağız. Sabrederse, dayanırsa, direnirse o zaman verilir dediler. Böyle şey olur mu böyle? Bedavadan almak am adik çek git ve bu ikinci teklifi yapanların teklifi kabul edildi.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 Ondan sonra makamı da ya verelim, gidelim dediler. Eski sıratını verdiler. Ee, makamı da bıraktılar ve çekler gittiler. Ne hadise bundan ibaretmiş. Ben hadiseyi şimdi böyle gördüm. resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala bazen kuluna makam vereceği zaman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 Cenab-ı Celle Celle o vereceği makamı verir, kulunu o dereceye yükseltir buyuruyor. Hele hele bu yolda böyle cilveler çoktur. Hani Allah gecinden versin, yani Allahü Teala salihlerin ömrünü uzun eylesin ama yani bunların imtihanları çok büyük, bunların dertleri çok büyük haliyle Allahü Teala bazen de işte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 Hastalık bile yani ona meftundur. Hastalık bile ona aşıktır. İlla onunla beraber olmak ister ben de sana adış olayım diye. Bunlar da var diyor Ehlullah. Cenab-ı Celle Celaluhu denildiği gibi sıhhat-ı ve afiyetlerini inşallahü teala. İnşallah. Yani herhangi bir dedikoduya herhangi bir efendim spekülasyona şaire meydan vermeyelim dediğim gibi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 Buna çok çirkin şeyler. Konu bu olmadığı için bu kadarla yetiniyorum. Ama bu bir destandır Giderde gider, giderde gider, giderde gider, gider, gider. Mevlana İmamı Rabbanı Kuddeş Sırduğu ya mektup yazan demiştik ki Efendi azıtları dedi. Ben dedi, nefsimi terbiye ederken, nefsimle mücadele ederken dedi.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 O oh olsun işte sana şöyle yaptım, böyle yaptım şeklinde yapılan günahtan lezzetlenmek bu ise günahta ısrardır diyor. Israr ise ısrar ise eğer günah konusunda e, oluyorsa ben bu günahtan vazgeçmem o zaman bu günah, bu küçük şey insanı daha büyük günaha işlemeye sürükleyecek. E, büyük günahta ısrar ise kafirliğe doğru Giden bir dehlize benzer. Yani artık dinden ve imandan sıyrılma, vazgeçme meyle kazandı bu adam. Artık heyelan var demektir. Maazallah. Büyüklerin buyurduğu gibi la sahirete ma'a ısrar ve la kebirete ma'a istiğfar. Bir insan eğer bir küçük günahı sürekli yapıyorsa, ısrar ediyorsa, hayır orada küçük günah diye artık bir mevzu kavram yoktur. Sürekli ısrarla yapılan küçük günahlar büyük günahtır. Ama istiğfarın olduğu yerde de büyük günah kalmaz diyorlar.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 Şimdi Sultan buyuruyor ki devamlı ve hazırı şıkkıl evvel, birinci şık var ya, birinci şık neydi? Nefsimle uğraştığım zaman, nefsimi ile uğraştığım zaman bende bir istigna ruhu hasıl oluyor demişti mektubu yazan. Bende bir gurur oluyor, kibir oluyor, bende kendimi dev aynasında görme vesaire falan, sarığım şöyle, cüblem şalvarım öyle. Yani kendimizden örnek verecek olursak böyle söylemek gerekiyor. Nedir peki bu hal? Efendimiz Hazretleri diyor. Asıl-ı şıkkın evvel, birinci şıkkın hülasası ee, şudur. fasûl ucbi bade i itiyan-ül a'mâli sâlihatîn. A'mâli işledikten sonra, Allah'ın sevmiş olduğu bir şeyi yaptıktan sonra insanda ucub oluyor. Ucuptur o. Kendini müstahini görmek, insanlara tepeden bakmak. Buna biz ucub diyoruz diyor. Vazen hoc peki bu ucuk var ya Semmun Katilun ve Marabn bu öldürücü bir zehirdir, aynı zamanda yine öldürücü bir hastalıktır, Peki yül a Salih. insanın bütün ameli Salihlerini sıfıra eşitler bu. Bu öyle bir duygudur ki öyle bir duygudur ki ne var, ne yok hepsini dondurma gibi deretir bitirir seni.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 Yani öyle bir noktaya gelir ki aa ben şeykimi de geçtim şu dur budur vesaire falan filan hakikaten öyle baktığı zaman şeyki aşağılarda gözüküyor. Kendisi daha yukarılarda vesaire. Bazen salik kendisini böyle görür ve de görenler de var ha. Bu şikayetler size belki geliyor ama bize daha fazla geliyor. Güya biz adam olduktan millet bize bir takım şeyler söylüyor veya işte neyse dertlerine çağırır, bizi, bizi, bizi, bizi derci gibi kabul ediyorlar. Neler oluyor neler, neler oluyor neler. Sultan diyor ki salik derviş bazen kendisini aha, şeyinden üzgün görür. Sultan diyor ki, bir...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 Buhar olur değil mi? Buhar olur. Buhar yukarıya yükselir, yükselir, yükselir. Yukarıda hava katmanlar var. Stratosfer, troposfer vesaire falan. O soğuk hava katmanlarında o buhar, peki e, soğuk hava katmanlarında e, çiçeğe yağmura dönüşür,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 Rabbaneke kutti sırrı böyle ve ala tar kes harames bi hutra es kafir celle ala ve bilmek ben o insanlara haramız ki Peki hodra kendisini ez kafiri filan bihterdanet. Eğer bir insan kendisini kafirden üstün görürse, bu ne biçim adam ya, bunun boyu ne biçim, gözü kaçınır, hılgatini peki küçümsük takdir ediyor. İngilterenin kuzeyinde İrlanda var. Oradaki insanların boyunları boyunları ile başlarının arası 20 santim böyle Hint orası gibi yaratmış Allah Celle Celal onları. Bu ne biçim mahluk? Bilmem bunun bunun gözlerine vesaire, ahlakını, karakterine tenkid et. Allah da tenkid ediyor, Ressüleklere tenkid ediyor. Ama bu ne biçim gözleri var, ne biçim tuapları var? Vay bilmem orası böyle, vay bilmem burası böyle vesaire. Ha, kafiri bu şekilde tahkir eden birisinin Allah Celle Celalı'yu tanıması haramdır diyor. Arkadan gelen e, ilave çok dehşetli. Ya bu adamın peki bu kibri, ya bu adamın insanlara tepeden bakması Allah'ın dostlarına karşı oluyorsa bunun hali ne olacaktır diyor.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 olduğundan gurur yapıyor. Yani yandık yandık senin anlamayacağın gurur ve kibir içerisinde, yani gurur ve kibir deryasında denizdeki efendim dalgaların kaldırıp da indirdiği savurdusun da sahile fırlattı kavun karpuz kabuğuna döndük.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 Ha, ne zaman ki diyor, ne zaman ki tarikata çalışan insan seyri silökün, Allah-u giden yolun hem yükselişini, urucunu hem nüzulünü itmam eder, bitirir, bitirir, bitirir. Yani seyri ilallah, seyri illallah, seyri anillah billah, seyri fillah, seyri fil eşyaya iner...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 Hamd Rabbani kudsi rü beyiyor ki bir meselede bir meselede şeyh olan zat konuşuyor bir de alim olan zat konuşuyor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 Sır tasavvuf ve tarikatla meşguliyet insanı peki kayana kaydırabilir diye murad Fıkıhla niye meşgul olmuyorsunuz diyor. Dini kontrol altına alan, haram ve helal çizgisini efenin belirleyen ilmi fıkıh'tır. İlmi fıkıh'tır. Tasavvuf tam zevki bir şeydir. İnsana hoş haller verir vesaire ama ama ben tasavvufa olan metapekka fakat de zamdık. tasavvufa giren, tarikata giren zındık olur diyor. Bunu ulema söylüyor. Ha ama yok senin fıkkın mesela. Öyleyse fıkkıla alakalı meselelerde mutlaka ehline sormak gerekiyor. Aa ben işte mürakabe yaptım şu oldu bu oldu vesaire falan filan. E, yani bu kadar kitaplar niye yazılıyor? Ne oluyor yani? Aa benim keşfimde gördüm şöyle şöyle vesaire falan filan. İnşallah doğrudur keşfin. Ama keşif her zaman da isabet etmiyor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 Şimdi bu var ya bu uçuk var ya kendini beğenmişlik ale bu insanın öldürücü bir sehidi diyor sultan insanı yok eden bir hastalıktır. Ne kadar ameli salih varsa hepsini peki eritir bitirir kemaye ateş nasıl ki ateş nasıl ki peki, odunu yer kül duman yapar aynin aynen böyle bir akıbete insan maruz kalır sonra yani buradaki bütün mantığı ne oluyor i̇mam Gazali Kuddüs-ü Sirruhu'nun rahimallahu teala tabirini aktaracak olursak i̇mam Gazali buyuruyor Kimya saadetinde ne gurur yapıyorsun ya ne oluyor ya sen ne yapmak istiyorsun diyor beni bağışlayın kusuruma bakmayın bazen var ya onların kullandığı kelimeleri aynen kullanmak durumundayım. Bizi şey gün nakiliz biz ben size bir misal vereyim bazılarından öyle bir tenkit geliyor yani ama ve Delilin varsa söyle, delilin yoksa sus lütfen. Resulü Ekrem ki bu Kim soyuyla, sopuyla peki süralesiyle eğer gurulanıyorsa ben işte alan cezatın torunu, bilmem dedem şuydu ezelim keselim adamı katların mendil gibi vesaire. Kim kim ve soy, sop gururuyla.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 Ve teayidduğu babasının peki affedersin pekişini ona üşüttürün diyor. Ola tekmiyuku, o babasının diyor tenasip uzunu var ya çok açık ve net söyleyin diyor. Üstü kapalı bir kelimeyle geçmeyin diyor Az Zekrim Neyse aynen öyle söyleyin. Dinin böyle bir yönde vardır. Lükkayidn lükkah ne demektir peki? Lükkahabn lükkah affedersin eşşol eşek demektir Arapça. Resulük'e buyuruyor ki hayvan oğlu hayvan eşe ol eşek diş başını geçtiği zaman, idareye geçtiği zaman kıyameti bekleyin buyuruyor. Bak ne kadar konuşuyor. Ne ağır konuşuyor. Ne ağır konuşuyor. Allahu Teala inne men necesin diyor. Kafirler kuşgüdür diyor bak şimdi. Müşrikler de ki diyor. Bazı yerde yani dinin diyor, o işe karşısında nefretini ifade etmek için, çirkinliğini ortaya koymak için, yani tonajı ağır kelimeleri kullanıyor Allah'ta Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ge'ennem kuşubun musennede buyuruyor Mevla. O münafıklar uzun çizgili, yemen kumaşı giydirilmiş kalaslar gibidir diyor onlar Allah Celle Celaluhu. Bak ne fena vurdu. Ne fena vurdu. Ve zâli rahimallahu Teala buyuruyor ki ne gururlanıyorsun? Ne gururlanıyorsun? Ne oluyor ya insanların yanından geçerken rüzgar gibi geçiyorsun böyle vesaire. Benim amelim benim işte efendim e, zikrim, fikrim vesaire. ne bu yapılanmalar ya diye. Sen ikişilik yoluna çıktın. Şerefsizlik yapma diyor. Bir babanın peki idrar yolundan geldin, bir ananın yolundan diye idrar yolundan geldin. Nereden geldiğin belli diyor. Nedir diyor bu? İtse ilah mısın diyor. Bazı insanlar kendi enkazının altında kalmış. Yani adam deprem geçirmiş, enkazı yığ yığm yıkmış kafasına, o enkazın altında bocalayıp duruyor. Be. Buna ne mantığı vardır? İhtibar haber.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 Daha hayvanı görüyor böyle sabahleyin güneşe bakıyor böyle, gözlerini açıyor açamıyor. Dişlerini çıkarmış böyle. <gülüyor> güneşe bakıyor, hayvan böyle bakıyor. Şu an gözleri doluyor. Şöyle bir teveccühle diyor kana bak diyor Hınzır diyor, sen diyor şu an diyor Cenab-ı Hakk'ın münacakla meşgulsün diyor. Sen şu an derdini ve ihtiyacını Cenab-ı Celle arz etmekle meşgulsün diyor. Mevla'ya yalvarmakla meşgulsün diyor. Bana benim için de yalvar diyor ne olur diyor. Ve buyuruyor bir insan yolda giderken yatan bir köpeğe hoş dese hayvanla bir şey yapmış değil. Ama yolda giderken, vahş diyor mesela, duran hayvanı kovu kovuyor. Hala bu salik diyor, hala bu derviş ki o yani hakareti yapmadan önce murakabelemiş gördü. Hala murakabenin, hala murakabenin tat ve lezzeti onda devam ediyorsa, bu işi durastır diyor. Yani bu bu bu bu bu, bu, bu adam adam işi tehlikeye giriyor. Diyor. Niye? Hayvan sana ne yaptı ki Hayvan hakaret yapıyorsun. Yani ne tabanımız var, ne tabanımız var. Allahü Teala eksikleri görüp gereğini telafi etmeye muvaffak eylesin. Amin. Süleyman Aleyhisselam'a diyorlar ki, yani bir insan günah işlediği zaman, yani e, haş, ardından da mesela hasene yapıyor.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 O haseneleri, o yaptığı iyilikler, o günahları sıfırlamıyor peki. O çirkin şey gene devam ediyor. Bu niye oluyor diyorlar. Bu niye oluyor diyorlar. Biliyor ki gurur ve kibir atmadığından dolayı oluyor diyorlar. Bu ucup meselesi, bu efendim kibir meselesi. Hepsi birbirine yakın kelimeler bunlar. İnsanı böyle berbat aral berbat yapıyor.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 o kadar. Ve muayene etmek, bunun tedavisi nedir? Bil az dadi olacaktır. Kibrin mesela diyelim ha, uçbun mesela e, çaresi nedir? Zıtı nedir peki? Neyse onu yapacaksın. Nedir o? Tevazu. Zeydimiz Sabit radiyallahu anhum. Sahabe-i İkram'ın alimlerindendim. Müştehitti kendisi. Resul-i Ekrem aynı zamanda vahiy katibiydi. Gelen ayetleri yaz diye Resul-i 40 kişilik bir komisyonu vardı. Onlardan bir tanesi de zeydimiz Sabit'ti. Ayağını binici atın özengisine soktu. Yanında Abdullah ibn Abbas vardı. Abdullah ibn-i Abbas peygamberimizin amcaoğlu. Ve tam atına zıplayıp binecekken Abdullah İbni Abbas bir zengedeki ayağını öptü. Dedi. Ne yaptın dedi 7-i Dedi ki, biz dedi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim sahibi olan insanlara böyle tevazı göstermeyi gördük dedi. Böyle tevazı göstermesini Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize emir buyurdu. Ona binaen bunu yaptın dedi. Ya öyle mi dedi? Ha bu sefer Zeydinde sabit şeye saldırdı Abdullah bin Abbas. O da elini öptü. Sen ne yaptın dedi. ''Biz de i̇şte Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beyti olan, yani kan hısımlığı olan insanlara böyle hürmet göstermekle emri olduk.'' dedi. ''Abi, abi neredesin?'' ''Kendini teraziye koy.'' ''Kıratın, sikletin, ayarın ne kadar abi?'' Yavuz Sultan Selim babası Sultan Bayezid-i Veli, o Bayezid'deki Bayezid camiyi yapan zat, önünde yatıyor.'' Şey Hamdullah Efendi vardır, Reisül hattatin, devrinde bütün hattatların, Kur'an-ı Kerim'i güzel yazan e, e, Ehl-i Hüner'in reisiydi Şeyh Hamdullah Efendi. Alem yatıyor. Eskiden hattatlar onun mezarına kamış bırakırdı. Ertesi gün alırlardı. Bu ondan manen icazet alındı anlamı ifade ederdi. Adamın ölüsünden bile icazet alıyorlardı. O kadar büyük bir adamdı. Seyyid Abdullah Efendi, Seyyid Abdullah Reis-i Hattatîn e, Sultan Beyazıbeli makamına e, geldiği zaman Sultan Beyazıbeli tahtından aşağı atlardı. Hocasını efendim şey oturturdu. E, tahta oturturdu. Kendisi ise diz göle dizinin dibine benim hokkasını tutardı. O kamışıq kalemi efel hokkaya sokar. Sultan Beyazıbeli'ye hat gösterirdi. Hat meşk tevazunun yaptığı hiçbir şey yapmıyor. Devaz'ın miskinlik değil, enayilik o değil. enayi olmak değil aferin Adam sana vurdu peki, e, sen haklı olduğun halde işte abi ne güzel vuruyorsun ya. Bir tane de buradan patlat ya vesaire falan. Bu bir ile mavazile alakası yok. Ruhama beynehum eş-şiddal kufar ruhama beynehum vardır.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 Hocam ben yapamam dedi. Ben dedi bir tane beyazım yok dedi. Her tarafın simsiyah dedi. Umutuz olma olma olmadı. Kaldır ellerine. Kaldıramam hocam dedi. Sen kaldırırsan ellerimi dedi. Ne ala dedi. E peki tamam dedi. yaz kudice sırırdı. Gencin ellerini kaldırdı ya. Bu sefer yani destek veriyor. Çocuğun elleri böyle. Amerikanlı on dedi ki. Ha şimdi dedi ki şey yaz ona Hadi şimdi yalvar dedi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 Amel diye pek pek bir şey yok. Bununla birlikte Allah dünyada bizden daha büyük amel salih sahibi yok diye gözüküyorlar diyor. Siz onları görseydiniz onları deli derdiniz diyor. Sahabe-i şey söylüyor bunu. Onlar sizi görseydiniz derlerdi ki bunların dini imanı yok. Allahü Teala böyle çaprazlara düşmekten hepimizin masunu mahfuz eylesin. Sonra nasıl yani gülebileceğiz yani insanlara... Hele hele İslam'ın garip olduğu zamanda neye karşı gurur yapacağız, kibir yapacağız Allah aşkına ya. Ya gülmeye bir defa hakkımız yok ya. Tamamdır. Şarani buyuruyor ki من ضحك او اسلام تعب زوجته او لنسى مباخران او ذهب ايد المتنزهات ايام النزل بلاع المسلمين فهو والبهام شواء buyuruyor من kim gülerse la <gülüyor> istamta hanımıyla sürekli meşgul oluyor vesaire yatmak kalkmak oynamak vesaire ha bunlara takılıyor evle biçim bakran tuvalet giriyor üstü başı o biçim cam gibi vesaire üstüne başıyla benim yani sürekli meşgul oluyor <gülüyor> veya bu adam kır çayır çimen orman deniz meniz seyahate gidiyor eğleniyor vesaire ne zaman bunlar oluyor ne zaman bu gülmeler, ne zaman bu efendim şık giymeler, ne zaman peki bu eşeğiyle oynaşmalar, ne zaman peki sağa sola kıra bayrağı çayra çimene gezmeye gitmeler. Ey yamen nuzûlul belâyi alel müslimîn. Müslümanlara, Müslümanlara, bela ve musibetler sağanak yağmur gibi yağarken, Müslümanlar ahu enin çekerken, birileri kalkıp da habu bu işlerle meşgulüce fevvala'l belâyi misavâ, bu insan değildir diyor. Bu insan değildir. Bu affedersiniz. Hayvanlarla müsavidir bu adam. Bu hayvan kere hayvandır bu. Sen kendinle uğraş. Ondan sonra e ee, insanlara peki ondan sonra tepeden bak, bilmem ne çirkinlerle peki yat, kalk vesaire. Ne kadar zamanın varsiniz ya veya benim ya? Allah bizlere me'dedük ne teyleye? <gülüyor>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 Bu, bu, bu, bu, bu, bu mürit iki yüzü doğruluyor diyorlar. Bir kere görmenin vermiş olduğu haz ve lezzet eğer insana bir hafta yemekten ve içmekten kesmiyorsa hayır diyorlar. Bu mürit sadık değil diyorlar. Bunlar da çok ince meslek. Kuyumculuk bile bunun yanında soğuk demircilik kalır. Allah hepimize tevfikini yar eylesin. Amin. Fe ittihamul hasenati. Öyleyse insan ne yapacak peki hasenelerini yapmış olduğu iyilikleri töhmede edecek. Yani yapamadım edemedim, iflasa gidiyorum şudur, ümitsizlik yok ümitsizlik yok asla ve katta namarabbani bir mektubunda küçük bir satırda diyor ki insanlara, insanları ümitle ümitsizlik arasına bırakın diyor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 yan bağ ittihamul hasenati yapmış olduğun haseneleri haseneleri diyor ki tamet diyor yani bunlar kara kara şeyle ve yüz her kaba ihhabin nazar Peki yani gözünde o amel-i salihlerin dediği çirkinliklerini, çirkinliklerini peki izhar etmiyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz diyor ki namazla alakalı on iki bin edep vardır. Ben 8 binini ancak yapabiliyorum diyor. Dört bin de bilemiyorum diyor. Bir namaz on bin edeb götürüyor sürük diyor. Kaç tanesini biliyoruz? Kaç tanesini biliyoruz?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 Çok acayip bir hadis. Allah bizi insan eder. Allah ile Efendisi dediği gibi. Allah bizi insan eder. Ve en yensibel insan nefsehu ve amalehu ve insan kendi nefsini ve amellerinde <gülüyor> eksikliğe misket etmeli. Eksik, eksik, eksik, eksik, eksik.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 çekilen bir kenara, ondan sonra günahlarını ağlayırsa, insan auto kontrol yapmalı, İnsan kendisi hem hakime mahkum olmalı peki, kendisini sitemkar olmalı icabında. Kalalehi ve ala alis sratu uteslimat, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdum? Rubbakariin bil Kur'an ve Kur'an ile niçe Kur'an okuyanlar vardır Kur'an'ına lanet eder, Kur'an'ına beddua eder. Allahın laneti senin üzerine olsunu. İnsan cehenneme girmek için Kur'an okuyor. Bir şey bak. İnsan cehenneme girmek için namaz kılıyor. İnsan cehenneme girmek için tarikat dersi alıyor. İnsan cehenneme girmek için hacca gidiyor. Ya böyle şey olur mu Allah aşkına? Aha bak. Kur'an okuyor diyor Resul-i Kendi sallallahu aleyhi ve sellem. وكان من صائم ليس له من سيام إلا <gülüyor> الظمأ Niçe nice vardı tuttu oruç ona susuzluktan başka açlıktan başka bir şey bırakmıyor. O da ha, yağ ve falan filan. Hangi oruçtur Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orucun ona verdiği veya bıraktığı diyelim güzellik sadece ne? Açlık ve susuzluk. Bata Hayyeler ve insan düşünmeyecekş Peki benim yaptığım peki iyiliklerin güzelliklerin çirkinliği yoktur. Bunlar on numara araba gibi, dumanı üstünde ekmek gibi ameli vesaire yok yok, yok öyle değil öyle değil yanlışlış diyor, öyle yapma diyor. Böl bilekiz. Lev kalilen azıcık bir şey diyor şeye baksan diyor. Yani düşünsen kendini yaptığın şeyleri diyor. Lavacı da Subhanahu. Allah'ın yardımıyla göreceksin külle o yaptığın alayı kuphan. Hepsi berbat. Hepsi çirkin. Konyalı acı beyizade kudbi e sesirru. Rahmetullah leyiye rahmeten vasiyaten hanımın yanında bir gıybet yaptı. Hanımını dedi ki ya hanım dedi var ya öyle bir çirkin yaptın ki öyle bir çirkin yaptın ki öyle bir çirkin yaptın ki Konya'nın o Beyşehir Gölü var ya. Senin üzerinde akıtsalar dedi. Ondan sonra bu günahı temizleyemez dedi. Veya ota veya ota şu gıybetin var ya. Şu yaptığın gıybet var ya. Bu gıy gıybeti Konya Beyşehir gönlüne atsalar, tükürük olarak atsalar, gölün suyu var ya bir anda zehir olur diyor. içilmez diyor. Tek bir gıybet Tek bir gıybet. Tek bir gıybet. Şimdilerde yaşıyor yine hala o paşa. İsmi mühim değil. Bir defasında rüyamda gördüm. Buradan giriyor arabayla. E, gidiyor. Şehirdeki büyük kurete kadar gitti. Döndü. Girirken İsmaila camisinin kapısında durdu burada. Şöyle çıkarttı kafasını. Elini kaldırdı. Bize itibaren şöyle dedi. Aminu dedi.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 İhvan arasında birbirini sevme meklik O onun kuyusunu kazıyor, o onun kuyusunu kazıyor. İhvan, ihvanda birlik, beraberlik yok. Herkes birbirinin hedikodu ve kıymetiyle meşgul dedi. Ona işaret olsa gerektir dedi. Ve la yuhissu raiheten minil husni insan yapmış olduğu işlerden dolayı bir güzellik kokusu almayacak. Hocamı trafikme. Allah. 34 JEE e 71, 34 DJ 1878, 34 ZF 8153, 34 YN 3154, 34 UY 4658. Bunların farkları çok yanlış, kardeşler hemen gitsinler. Bak belediye otobüsleri tıkanmış kalmış, millete zahmet vermeyelim. Valla ya kibir nerede bey Sultan? Kibir nerede? Seni yapman gereken buydu, amellerini sen eksik göreceksin peki, kendini kusurlu göreceksin. Feynel nerede kendini beğenmiştik Aa, gurur kibir? Vadi meni ya sen kime karşı istigna yapıyorsun?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 Padişahlık elbisini çıkartıyor. Bir yeniçeri sıradan bir asker elbisini giyiyor. Ve de padişah saltanat kayığıyla değil. Bir kayıkçı. Sıradan bir kayıkçı. Boğaz'da işte kayıkçılık yapan bir kayıkçının kayığına büküyor. Yanına iki tane muhafız alıyor. Onlarla beraber hemen Topkapı Sarayı'na geliyor. Girişinden değil de arka taraftan Bodrum'a giren kapıdan giriyor. İçeriden öyle odasına çıkıyor. İstirada millet dışarıda izdihamdan birbirini kırıyor padişaha. Çünkü tezahürat yapacaklar.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 bir yer da beraber gidelim oraya tamam mı orada bir sen ol bir ben ol ben sana günahlarını söyleyeyim Aa, sen bana ağla. sen bana günahlarını söyle ben de sana alayım kardeş ve la ve mustagniyen peki insan utanmalı yani iyi bir şey bile yapsa bakın şükretme demiyor sana eyvallah ama yine hep böyle içinde bir eziklik olacak çünkü yani defa olabilir. Eğer asalı rüya fil eğer yapmış olduğun ameli salihlerde bir kusur söz konusu oluyorsa bunu da görüyorsan teziyyu kıymatü'l-a'mal o zaman senin yapmış olduğun işin kalitesi yukarıya basıyor tamam mı 12 ayar bir altın gibiyse bir anda 22 ayara dönüştürülüyor amel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 Fizasla rubiyet <gülüyor> el kusuri, fil amal tezidü kime amali. Ameller eğer kusur görülüyorsa, kişi tarafından kendisi tarafından tezidü kime amali yapılan işlerindeki değer ve kıymeti tamamdır diyor. Artar, art, artar, da artar. Vatkiyuna hakikaten bil kabul, kabul eden layık olur o zaman. Öyle sebebi esâyum. Çalışmak gerekiyor. Hatta yasul adi ruyetu, işte kendi amellerini kusurlu görme, melekesini ve kabiliyetini elde edinceye kadar insan dinlemeli. Sonunda fiyathallasa min alhucuk, ucuptan kurtulmalı. Bu çok büyük bir meraktır bu. Şeytanı bile cennetten kovduran nesne bu. Ve dun u bu duygu olmadan kesinlikle kesinlikle yapılan amellerden bir şey beklemeyelim. Bir insan çıplak elimi dikenlerin üzerine koysa çek bakayım elini çekemezsin. Ve dun a u kartulkate kağıt katat ise dikendir. Bahmetli Sadreddin Yüksel Hoca'da o dersle yani. Çıplak elinizi koyun derdi kendiniz yerine. Çekin bakayım dedim. Çekebilir misiniz? Çekemezsiniz. Bu ibar onu söyler. Yani işin güçlüğünü, çetinliğini bildirmek için Arapça'da kullanılan bir deyimdir derdi. İlla inyeşe Allah. Allah dilerse eyvallah. Tamam köşeyi dönersin. Ama ve lakin kendine kalırsan yani durum zor.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 Allah'ın böyle bir nimeti kendisine vermiş olduğun evlerin dostları var ya yazun nune, onlar şöyle düşünürdü enne kâtibel yemini muattal, benim sağ tarafındaki melekler çalışmıyor. Ve enneulâh vesnellâhu, peki ve yektübe, sağ taraftaki meleklerin yazabileceği hiçbir tane iyi tarafım yok. Sağ taraf durdu. ve bu şimal peki ve kâtibu şimâli sol taraftaki melekler ise fi şûli, daimen. Onlar devamlı yazıyorlar. Yaz babam yaz, yaz babam Yaz, yaz babam yaz. Peki mamurabbanı Kudüs Şirruha buyuruyor ki, buyuruyor ki, bakın diyor, büyükler öyle söylüyorlar, büyükler öyle söylüyor, rabbetu adaviyye, Kudüs Şirruha hanımefendiler söyler ama diyor ki bir insan tanafille dakabille olduğu zaman hanımlık hanımlık biter diyorlar. O hanım hanım değildir, er oğlu erdir diyor Ferdinandar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 Hep iyi şeylerle uğraşıyor. Eğer bulamazsa sol taraftaki melek, edecek bir şey bulamazsa. Ne murabba diyor ki 20 yıldır diyor, 20 yıldır benim sağdaki melek çalışmıyor diyor. Bir de arkadan diyor ki tevazu da yaptığını zannetmeyin Yine buna rağmen diye diyoruz ki işte makamı böyle konuşmayı gerektiriyor. Eyvallah ama ama burada müthiş bir ibret var. Allah almaya muvaffak eylesin. O en fiy elov Bu kişinin yapmış olduğu her şey çirkin vesaire falan filan oluyor yani. E, bununla birlikte bununla birlikte ve hep sol taraf yazıyor. E sağ tarafa bir şey yazmıyor. Beycenteh muamalatü harif ila haza Evet. Eğer bir insan hali var ya bu noktaya geldiyse ona ne muamele olur ne muameleler. Yani of anam of ah, anam ah. ah ulan bu sol taraf, sol taraf bizi bitirdi bitirdi bitir. Sol zaten ne zaman bitirmedi ki insanları. Ah, ondan sonra sol gitti vesaire falan filan sağ taraf çalışmıyor ne olacak ya Rabbim bu sağ tarafın hali vesaire falan yanma sonra Bir şeyim yazı yazacak bir şeyim olmuyor vesaire falan filan Eğer bu kapır var ya, bu insanın kendisine var ya, sistem, sistem, sistem eğer oluyorsa, umle ma'hu ma'umla. Bu adam var ya, öyle ekstra, öyle şahane işlemler yapılacak ki kendisi bile ya bu güzellik benim neyinden kaynaklandığı hayrete kalacak. Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin, ne kendinden ne dininden mahrum eylemesi. Sultan Fatih Devri Meşayihinden Eşref Oğlu Rumik e söylediği gibi.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 Cenab-ı Celle Celaluhu mahrumundan eylemesini. Peki. itibar, itibar, itibar haber.